Tekrardan merhabalar. 94.9 açık radyodasınız ve Gezi Parkı özel programıyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. ben Can teknik masada arkadaşım Selahattin'le beraber kaldığımız yer neresi diye soracak olursanız soruşturmalar, soruşturmalar devam ediyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden geliyor bu sefer soruşturma haberleri. Eğitim Sen üyesi 5 araştırma görevlisinin öğrenci olaylarına karıştıkları gerekçesiyle soruşturma haklarında soruşturma açıldığı haberi var. Eğitimsen İstanbul Altınoğlu Üniversiteler Şube Başkanı İsmail Akça Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bu soruşturmalarda öğrenci eylemlerine katılmak, taşla, sopayla, şişeyle kemerle polisin olduğu yerde öğrencilere saldırmak da suçlandığını söylüyor bu akademisyenlerin. Ve böyle, böyle ifadeler var ve tamamen öğrenci ifadelerine dayanıyor. Aslı asları yok şeklinde yaptığı bir açıklama var. Üniversiteler Şube Başkanı İsmail Akça'nın ve e, durumda şuymuş e, yapılan açıklamaya göre. Öğrenci grupları arasında 31 Mayıs tarihinde Haydarpaşa kampüsünde bir gerginlik çıkıyor. İçeri polis giriyor. Arkadaşlar da orada oradan uzaktan üniversite çalışanları olarak dışarıdan bu durumu izliyorlarmış. Sonra öğrenci eylemlerine katılmak ve polise saldırmak gibi suçlamalarla, e, polisin olduğu yerde öğrencilere saldırmak gibi suçlamalarla e, suçlanıyorlarmış. Marmara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'ne sendikalı 11 araştırma görevlisinin yasal iş bırakma eylemine katıldıkları için açılan soruşturmalarında da devam ettiğini anımsatmış İsmail Akça. Üniversite... Özellikle e, iktidar çizgisindeki rektörün ve dekanların atanmasıyla birlikte gezis süreciyle de açığa çıkan şöyle bir durumun oluştuğundan bahsediliyor. Kendisi gibi olmayanı hiçbir alanda hayat hakkı tanımıyor ve baskı kurmak için de her şeyi yapıyor diyor yapılan açıklamada. İsmail Akça soruşturma açılan araştırma görevlerinin yurtdışı burslarının bulunduğunu ve soruşturma sürecinden dolayı yurt dışında araştırmaya gidecek araştırma görevlerinin görevlendirilmelerinin askıya alındığından. Söz ediliyor. Aslında Marmara Üniversitesi'ni daha önce de hatırlıyorduk. Bu sefer de yüksek lisansla alakalı Gezi Parkı'nın yüksek lisans eğitimine kabul edilmeme sebebi olarak gündeme geldiği bir üniversiteydi bu ve eğitim senin raporunda Marmara Üniversitesi'ndeki Öğretim görevlilerinin kapılarını kırarak eşyalarının el konulmasından sosyal medyada paylaşmalarından dolayı öğrencilerin okuldan uzaklaştırmasına kadar birçok uygulamanın uygulama sıralanıyordu bu rapor içerisinde. Ve e, kötü kokan bir şeyler var deniliyordu. Ekim ayının e, üçünde çıkan bir haberdi bu. Marban Üniversitesi'nde kötü kokan bir şeyler var. Üniversitenin kendisini siyasal iktidarın arka bahçesi olarak görmekten vazgeçmiyor deniliyordu raporda ve hukuki süreçlerin yerini keyfi teamüllere bıraktığı yönetimin siyasi kaygılarına uyum göstermeyen herkesin gerekçesiz biçimde kriminalize edildiği bu iklimde üniversite akademik açıdan ufkunu yitirmiş İli bir lise dönüşmüştür deniliyor. Hedef gösteriliyor deniliyordu aynı şekilde. Gezi parka eylemlerine katılmak mesela yüksek lisans eğitimine kabul edilmeme sebebi olarak görüldüğünden bahsediliyordu bu rapor içerisinde. Öğretim elemanlarının öğrenciler üzerine hedef gösterilerek terörist ilan edilip hukuksuz soruşturmalara maruz bırakıldığı da söyleniyordu. Ve her türlü basın açıklamasına katılmak otomatik olarak soruşturma konusunun edildiği gibi birçok... Neden ve durumdan bahsediliyordu. Yine aynı bu rapor içerisinde ve e, tekrardan hatırlayacak olursak e, akademisyenlerin kapısının kırıldığı, odalarına dağıtıldığı, iletişim fakültesi dekanı Yusuf Devran'ın doktora ve yüksek lisans sınavında kabul edilecekler e, kabul edilecek öğrenciler listesi hazırladığından da bahsedilmiş ve sınavları kazanan bazı öğrencilerin puanının düşürülerek yerlerine başka öğrencinin isimleri yazıldığı iddiaları da vardı bu rapor içerisinde. Bu üniversitelerden gelen bir haberdi. Aslında üniversitelerden gelen haberlerle devam edecek olursak OTTÜ meselesinde bazı gelişmeler var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Anadolu Bulvarı'nın Konya yoluna bağlantısını sağlayacak olan ve OTTÜ kampüs alanının içerisinden geçen bu yapım çalışmalarını süren yolla alakalı bazı havadan çekilmiş fotoğraflar paylaşmış Twitter hesabı üzerinden ve altına da çeşitli mesajlar yazmış. Örneğin benim en ilgimi çekenlerden bir tanesi e, bu yol nasıl bir mantık e, kavga çık nasıl bir mantık kavga çıkarır şeklinde devlik bir cümleydi ve en önemlisi de en belki de e, önemliden daha ziyade göz önünde olanı da şu yolun güzelliğine bakın birileri bütün çirkinliğine rağmen yol güzel mi güzel şeklinde Gökyüzünden bir yarık şeklinde toprağın ve ormanın ikiye ayrıldığı bir görüntüyü paylaşması oldu. Bu ODTÜ'den gelen haberdi. Diğer üniversitelerden ODTÜ'ye olan destek de geliyor. Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci ODTÜ ölenlerine destek amacıyla yürüyüş düzenlemiş ve fidan dikmiş. Ve Akdeniz, kamp, Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki eyleme öğrenci kolektifleri ODTÜ Üniversitemizde Yeşeriyor yazılı pankart taşımışlar, slogan atarak yürüyüş yapmışlar. Daha sonra yaz aylarında çıkan yangında zarar gören ağaçların bulunduğu alana gelen öğrenciler de Gezi Parkı olaylarının hayatını kaybedenlerin adını okuyarak saygı duruşunda bulunmuş. Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Hilal Topçu, ODTÜ'deki öğrencilerin kesilen ağaçlara gösterdiği tepkinin Türkiye'ye yayıldığını da söylemiş. Aslında soruşturmalarla alakalı bir başka haber daha var. Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyor bu haberde. Kültür Bakanlığı eyleme destek veren özel, özel tiyatrolara yardımı kesmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten verdiği bir haber bu. Ee, Geze eylemlerine destek verdikleri ve katıldıkları gerekçesiyle aralarında Geni Cevherkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırcan'ın da bulunduğu yaklaşık 15 özel tiyatroya ceza kesilmiş. Kültür Bakanı Çelik bu yıl devletten yardım alacak tiyatrolar listesinde Gezi'ye destek veren muhalif tiyatrolun üstünü sıfır notuyla çizdiğinden bahsediliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Selda Güneysun'un biri bu. Destek kurulu üyelerinden Refik Erduran Bakan Çelik'in bu tiyatrolar için kararı ben vereceğim diyerek kanaat notu kullandığını belirtmiş. Erduran kurulda bir tiyatro muhalif diye yardım yapılmamasının, bir tiyatroya muhalif diye yardım yapılmamasının doğru olmadığını belirtmiştik. Bana göre bu karar siyasidir diyor ee, ve böyle bir durumdan da bahsediliyor aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde. Bir diğer haberse Radikal Gazetesi'nde bulunmakta. Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatlarını kaybeden, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarı Sülük ve Abdullah Cemaret'in aileleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu deniliyor İsmail Saymaz'ın haberinde. Korkmaz ailesinin adına yapılan başvuruda Türkiye'nin yaşam hakları, toplantı ve yürüyüş özgürlüğü, işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ettiği savunulmuş. Ve ayrıca Eskişehir Valisi Güngör Azimtuna'nın Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği e-mail... İdarenin yargıya müdahalesinin kanıtı olarak dosyaya konulmuş. Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumpaş ve Alper Can Aykaş 10 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuşlar ve başvuruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ettiği ileri sürülmüş. Korkmaz'ın saldırıya uğramadan önce yoğun biber gazı ve plastik mermiye maruz kaldığı Ara sokakta sivil milisler tarafından pusuya düşürüldüğü belirtilerek polisler sokakta park halinde olan araçların arkasına gizlenmişlerdir. Korkmaz ile birlikte eylemciler sokağa girdiğinde sopalarla eylemcileri yaralamışlardır. Ali İsmail öldürülmüşlerdir deniliyormuş bu başvuruda. Eskişehir'de sivil çetelerin kurulduğunu öne sürülürken iddianamede bir çeteden söz edilmediği ve emir komuta zincirinin soruşturulmadığı kaydedilmiş. Korkmaz'ın hastanede iyi muayene edilmediğini ancak doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediği de aynı şekilde ifade edilen noktalardan biriymiş. Ve e, aynı şekilde Ali İsmail'i darp edenlerin dışında kalıp e, sokağa giren 6 polisin üzerine gidilmediği, Ali İsmail'i e sokaktan çıkarken darp ettiği ve on, darp ettiği önüne sürülen Selçuk Bal ve diğer polislerin soruşturmaya katılmadığı, amirlerin ifadelerinin alınmadığı, bilirkişi görüntülerinin silindiği ifade edilmiş. Bu Başvuruda ve Vali Tuna'nın radikal muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği e-mail ve davanın Eskişehir'den gönderilmesi kararı da idarenin yargıya müdahalesi olarak kanıt niteliğinde sunulmuş bu dosyanın içerisinde. Evet Gezi Parkı ile alakalı haberlerimiz bunlardı önümüzdeki günlerde tıpkı geçtiğimiz günlerde yaptığımız gibi Gezi Parkı ile alakalı haberleri görüyoruz. Ele almaya devam edeceğiz ve hazır vaktimizde kalmışken Gezi Parkından gelen seslere müzikleri de yer veril yer verelim diyoruz. Ee, 2013 yılının yani içinde bulunduğumuz ayın Haziran ayının ilk haftasında Bagat Penhars adlı grup Kolektif İstanbul'da beraber yeni bir projeye başlamıştı Bagat İstanbul diye ee, ve e, direnişin olduğu günlerde aynı zamanda Taksim'de bulmuşlardı ve Gezi Bandosu. Denilen bir oluşum ortaya çıkmıştı. Oldukça güzel sedalar yükselmişti oradan. Şimdi ona kulak vererek Gezi Parkı özel programının burada da sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yarın Gezi Parkı özel programının olduğu yerde 140 Curnos adlı vatandaş gazeteciliği grubunun yeni bir programı başlıyor. Ona yer vereceğiz ve pazartesi günü kaldığımız yerden de Gezi Parkı ile ilgili haberleri ele almaya ve analizleri de aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.